Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Bakü'den Elsen Mirzeyev Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar demiş efendim. selam. Hocamıza bir soru sormak istiyorum. Soru namazda, kunutta Hazreti Yunus'un duasını söylemek olabilir mi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demiş efendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun hem e, konutta söyleyebilir, hem bunu isterse ee, de söyleyebilir. Allah'a ait kereime de öyle buyurordu. Yunus Aleyhisselam bu duayı yapınca onu karanlıklardan kurtardı buyurdu. Devamında biz müminleri böyle kurtarırız. Bu durumda kim bu duayı yaparsa Hangi karanlık içinde olursa olsun, bu karanlık, zahiri olarak sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir, hapishane olabilir. Aynı şekilde nefsin karanlıkları olabilir. Nefsine gömülmüş olabilir, nefsinin mağarasına gömülmüş olabilir. Eğer bu duayı yaparsa, çokça yaparsa, o karanlıktan kurtuluncaya kadar yapması gerekir. Mutlaka Allah onu ondan kurtarır. Ama söylerken manasını mutlaka bilmesi gerekir. Manasını söylerken buna iman edip, bunu tadarak söylemesi gerekir. La ilahe illa enter subhaneke. Senden başka ilah yoktur. İlah bir tek sensin ya Rabbi. Sen subhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin, berisin. Ben, ben hatalı, kusurlu, eksik, yanlış yapan kulunum. Sübhanoğlan sensin. İnni kuntu mine zalimin. Ben kendi nefsime zulmettim. Zulmedenlerdenim. Ben yanlış yaptım. Ben kendime ettim Beni kurtar ya Rabbi. Bana yardım et ya Rabbi. Beni bu sıkıntıdan kurtar. Beni bu mağaradan kurtar. Beni bu karanlıktan kurtar. Evet. Deyip dua edince Allah mutlaka Allah'ın vaadi var. Biz müminlere böyle yardım ederiz buyurdu. Onun için müminler sıkıntıya, dara, karanlığa düştüğünde bu duayı yapmaları gerekir. Allah mutlaka yardım eder, onları kurtarır. Evet, grupta da bunu yapması gayet uygundur, gayet güzeldir. Evet. Bu arada Bakü'ye selam olsun. Efendim bandırmadan Yusuf Öztürk Şeytan Allah'a verdiği sözde kullarını saptıracağım dedi. Zanında doğru çıktı. Şeytan bu insanlardan daha mı evdaldır? Şeytan Allah'ın cemalini görebilecek mi? Evet. Eğer biri Allah'ın kullarını saptırıyorsa, Allah'ın sirati müstakimi üzerinde oturup, o sirati müstakim üzere yürüyenleri saptırmaya çalışıyorsa, nasıl hayırlı olur? Şeytan bütünüyle şerdir, şerri temsil eder. Batıldadır, batılı temsil eder. Aynı şekilde cehennemdedir, cehennemlikleri temsil eder. Allah, bunu anlayalım diye bize anlatıyor onu. Bununla beraber kullarını saptıracağım demiş, yoldan çıkaracağım demiş. Onun bir gücü yok, sadece davet eder. Allah a ait kelimede öyle buyurdu. Kıyamet günü evet, herkes kendini savunduğu gibi şeytan da, iblis de kendini savunur. Diyecek ki Ya Rabbi sen kulunu davet ettin. Ben de davet ettim. Sen cennete davet ettin. Hakka davet ettin. Güzelliğe davet ettin. Ben de cehenneme davet ettim. Cehenneme davet ederken onu cennet gibi gösterdim. Doğru gösterdim. Ama kul bunu biliyordu. Rabbinin davetine değil, benim davetime icabet etti. Onun için. O arkadaşına diyecek, beni kınama, kendini kına, kendi nefsini kına. Sen Allah'ın davetine icabet etmedin, benim davetime icabet ettin. Benim senin üzerinde bir gücüm yoktu. Ben sadece davet ettim. Onun davetine icabet edenler kendi iradesiyle bilerek davetine icabet ediyor. Allah ayet-i kerimede hakkı çekip çıkardıktan sonra batıldan başka ne kalır? Başka bir şey kalmaz. Yani hayatını yaşarken ya peygambere tabi oluyorsun ya da iblise şeytana tabi oluyorsun. Bu durumda şeytanda hayır yoktur. Şeytan saf şerdir, saf karanlıktır. Eğer Onda hayır olsaydı insanın ona secde etmesi gerekirdi. Oysa ki Allah hem meleklere hem de cinlere, iblise insana Adem'e secde edin dedi. Hayır olan, hayırlı olan, halife olan Allah'ın nefettiği ruha mazhar olan insandır. Öteki Allah'ın nef ruh bir tek insanda vardır. Onun için melekler cinler, bununla beraber bütün mahlukat yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. Hepsi insanın hizmetinde. En şerefli varlık Allah'ın kendi ruhundan nefret ettiği insandır. Eğer insan şeytana uyuyor, onun peşinden gidiyorsa kendini unuttuğu içindir. Rabbini unuttuğu içindir. Rabbinin kendisine nefret ettiği ruhu o secde edilen varlığı unuttuğu içindir. Kendini bir avuç topraktan ibaret zannettiği içindir. Kendi vehmine, nefsine kapılıp kendini nefisten ibaret zannettiği içindir. Evet onun için şeytan cehenneme gider. Allah öyle buyurdu. Cehenneme gidenlere, gidenler için şeytanı ona bağlayın. İkisini de cehenneme atın. Niye? Dünyadayken de ona bağlıydı zaten, onun peşinden gidiyordu. Onun için Allah beraber olanları ayırmaz birbirinden. Dünyadayken kiminle beraber olursan ahirette de onunla olursun. Şeytanlarla beraber olanlar onlarla beraber cehenneme gider. Ama cennete gidecek olanlarla beraber olanlar, Resulullah Efendimiz'le beraber olanlar, peygamberlerle gönlü beraber olanlar, sadıklarla beraber olanlar, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle, Beraber olanlar da aynı şekilde onlarla beraber onların gittiği yere gider. Evet, Şeytanda hiçbir hayır yoktur. Sadece şerdir, şerri temsil eder. Gösterdiği yolda cehennemin yoludur, Allah'ın azabının, gazabının yoludur. Evet. Efendim İstanbul'dan Lütfu isimli bir izleyicimiz. Hocam iyi geceler demiş. İyice. Temaslar hissediyorum ben ve <gülüyor> Ben ve bundan çok rahatsız oluyorum. Acaba sihir ya da büyü müdür? Bunun için sizden dua istiyorum. Demiş efendim. Evet. Sihir için, büyü için biraz önce söyledim. Fela Nas Suresi'ni okuyup, başımızdan başlayıp bütün vücudumuzu meshetmemiz lazım. Bunu sabah akşam üçer defa yaparsak inşallah zihir de olsa, büyü de olsa nazar da olsa, her ne olursa olsun o manevi zırhî gidiğimizde hiçbir şekilde ondan etkilenmeyiz, etkilenmemiş oluruz. Bu psikolojik de olabilir, kendi kendimize yaptığımız bir şey de olabilir. Bunu yaptığımızda evet. o e, sihirden, büyüden emin olalım. Hiçbir şekilde tesir etmez çünkü. Evet, Resulullah Efendimiz de öyle yapıyordu. Biz de aynı şekilde öyle yapacağız inşallah. Efendim Hatice, Tuğrul, sizi tanıdığımız için Rabbimize şükürler olsun, sizi çok seviyoruz efendim, Allah sizden razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun, biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eder inşallah. Evet. Hesabı beraber vermeyi nasip eder inşallah. evet Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz selamünaleyküm Aleyküm efendim. Seçimlerden bir gün önce akrabalarımla birlikteydim. Seçimlerden konuşuluyordu. Ben konuşmaya dahil olmadım. Sonra bir kuzenim bana bakıp aramızda bir örtülü var. Belki o ajandır, işittir, şudur budur diye kendince şaka yaptı. Ben sırf konuşmamak için başka şeylerle ilgilendim. Bu ithamları devam etti. Ama yine konuşmayıp sadece güldüm ve işi şakaya vurdum ama sırf örtülüyüm diye de herhangi bir parti ve örgüte uyarlamaları beni çok üzdü. Örtü Allah'ın ayeti ve onlar o ayetle dalga geçti gibi hissettim. Onlar benden büyük oldukları için hem gönülleri bozulmasın hem de saygısızlık yapmayayım diye sustum. Fakat mesele Allah'ın ayeti olunca sorma gereği duydum. Bu durumda konuşmam gerekir miydi? Allah razı olsun. Allah sizi herkese tanıtsın ve herkesi bu şerefe nail eylesin inşallah. Amin. Evet. İnşallah karşısındakiler de bunu anlamıştır. Böyle bir durum karşısında eğer kardeşimiz konuşmamışsa onlara haliyle aslında edebi öğretmiştir. Edeb. Büyüklerine karşı edebi öğretmiştir. Saygıyı öğretmiştir insanlığı öğretmiştir. Mümin olmayı, Müslüman olmayı öğretmiştir. Onların gönlünün hesabını yapıyor. Hakarete uğradığı halde İnşallah onlara kardeşimiz bu şekilde örnek olmuştur. Eğer biri Allah'ı bilmiyor, tanımıyorsa, Allah'ın vahyini bilmiyorsa isim ne olursa olsun İsmi müminmiş, Müslümanmış. Eğer Allah bizi mümin ve Müslüman olarak kabul etmediyse, daha doğrusu biz mümin ve Müslüman olmayı kabul etmediysek, kendi kendimize mümin demenin bir anlamı yoktur. Bir anlamı olmaz. Allah ait i de öyle buyurdu. Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır buyurdu. Eğer her kelimeye hesap varsa, Allah Onlara ''Kulum sen neden böyle söyledin? Bu kulum sadece böyle tesettürlü olduğu için neden böyle zanda bulundun, neden böyle yüzüne karşı onu eleştirdin, çekiştirdin?'' dese ne cevap verir? Ne buyurdu ayet kerimede ''Veylun likulli hümezetin lömeze'' evet, ''Veyl olsun, yazıklar olsun, yerleri veyl deresi, cehennem deresi olsun'' o arkadan çekiştirenleri, o yüze karşı eleştirip çekiştirenlere böyle olsun buyurdu. Bu durumda mesela kardeşimizin gönlü kırıldı. Hiç farkında olmadan oradan Allah'ın gazabını alıyor. de Allah'ın emrini yerine getirdiği için. Rabbim benden razı olsun, beni sevsin diye o tesettürde, tesettür hali olduğu için bir başkası da Allah'ın emrini yerine getirenle dalga geçiyor. Sözde ismi mümin, Müslüman. Evet, ne diyoruz? Allah hidayet versin diyoruz, İslah etsin diyoruz, yardımcısı olsun diyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Böyle gereksiz yere, hiç sebepsiz yere kendimizi Allah'ın azabına, gazabına atmayalım. Kendimize bu şekilde zulmetmeyelim. Böyle konuşmak size ne fayda verir? Ne fayda verebilir? Niye kendini Allah'ın gazabına atıyorsun? Niye Rabbini gazaplandırmaya çalışıyorsun? Rabbinin emriyle aray eder gibi konuşuyorsun. Dalga geçer gibi konuşuyorsun. Demek lazım. Bu şekilde uyarmak lazım. Devam ederse ne diyeceğiz? Allah'ın buyurduğu gibi müminler memeleri anlatırken kendini bilmezler onlara laf atıkında selam deyip geçerler. Evet selam diyoruz. Allah'ın selameti üzerine olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'ın hidayeti üzerine olsun. Evet, diyoruz inşallah. Efendim Ethem Kurt efendim hürmet eder ellerinizden öperim. Allah'ın Allah mühit ismi esması ile zamandan ve mekandan münezzeh olmasını nasıl anlamalıyız? Namazda Rabbimizin zatının huzurunda mı olduğumuzu tefekkür etmeliyiz? Açıklarsanız çok memnun olurum. <gülüyor> Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Evet. Allah'ın muhid ismi esmasındandır. El Esmaul Hüsna'dandır. Her şeyi ihata eden bu Zati tecelli değil, bu sıfatların, isimlerinin tecellisidir. Evet, bütün varlıktan, zamandan, mekandan zati itibariyle evet, münezzehtir. Ama isimleriyle bütün varlığa tecelli etmiştir. Daha doğrusu bütün varlık onun isimlerin tecellisinden meydana gelmiş. Allah kendi isimleriyle tecelli edip yaratmıştır. Dolayısıyla her şeyi ihata etmiştir. İhata etmiştir deyince... Allah muhiddir. Her şeyi ihata etmiştir. Sadece dışarıdan ihata etmemiştir. Her zerresinde onu ihata etmiştir. Her zerresinde evet. Muhit olan Allah'ın tecellisi vardır. İhata'sı vardır. Aynı şekilde ona varlık vermiş bir de dışarıdan onu ihata etmiştir. Her bir tecelli birbirinden farklıdır. Bütün varlık İradeli olsun, iradesiz olsun, bütün varlık, onu zikreder, onu tesbih eder, ona hamd eder, hamd ile tesbih eder, bütün varlık. Her varlığın kendine göre bir zikri vardır, atomun da bir zikri vardır. Atom, en ufak parça, bir saniyede 200 kere Allah diyor, bir saniyede 200 sefer Allah deyip zikrediyor. diğer varlığın zikri mesela farklıdır. Ağacın zikri farklıdır. Taşın zikri farklıdır. Herhangi bir yaprağın zikri farklıdır. Hepsi Allah'ın ihatası içinde, evet, isimlerinin ihatası içinde kul olarak Rabbini tesbih ediyor, hamd ediyor, zikrediyor. Her birinin zikri de ayrı ayrı farklı farklıdır. İnsandan istenen kendi iradesiyle, tercihiyle onu zikretmesidir, tesbih etmesi, hamd etmesidir. Zaten kıymetini, değerini de duasından alıyor. O isteğinden alıyor. Rabbini tercih etmesinden alıyor. Allah'ın e, ihatası isimleriyle ihata etmiştir. E, zat itibariyle zaten Kulun aklı oraya ermez, düşünmez, düşünemez, tefekkür etmez, edemez, anlayamaz zaten. Ama namazda ben Rabbimin huzurundayım derken, beni yaratan Rabbimin huzurundayım derken, yani zati, zatının huzurundayım demesi gerekir. Çünkü huzura davet eden O'dur. O zati huzura kabul edecek olan da O'dur. İnşallah yeterli olmuştur. Evet. Efendim izleyicimizin ikinci sorusu da var efendim. Demiş efendim Bursa'ya merakım var. İkili opsiyon isminde bir yatırım şekli var. Dövizlerin, hisse senetlerinin altın veya gümüşün fiyatının önümüzdeki beş dakika, bir saat veya bir gün sonra gibi zaman aralıklarında yükselebileceği veya düşebileceği yönünde tahmin yapılıyor. Mesela altının fiyatı yarım saat sonra şu anki fiyattan düşük olacak denilerek 100 lira yatırılıyor. Tahmin tutmazsa yani fiyatı yükselirse 100, 100 lira gidiyor, kaybedilmiş oluyor. Tutarsa da 180 lira geri alınıyor. Yani 80 lira kar edilmiş oluyor. Böyle bir işlem caiz olur mu? Evet, bu soruyu e, borç alanı anlayan kardeşlerimize sormaları gerekir. Mesela genel müdüre sorabilir kardeşimiz sorsun, beraber istişare etsinler, der. Ona göre karar verip hüküm verirler inşallah. İnşallah kardeşimiz telefonla Orası, ulaşabilir inşallah. İnşallah. İnşallah kendisine arkadaşlar yanımcı olurlar. İnşallah. İnşallah. Efendim Diyarbakır'dan Melisa Çelik. Selamun Aleyküm. Benim bir sorum olacak. Ben namaz kılarken gözlerimi kapatarak namaz kılıyorum. Kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum. Acaba bir sorun olur mu? Yaptığım doğru mu? Tam olarak bilmiyorum. Beni aydınlatırsanız demişler. Allah razı olsun. Yaptığı tam olarak doğrudur. Bütün mesele gönül itibariyle Allah'ın huzurunda durmaktır. Durabilmektir. Göz açıkken başka şeylerle meşgul olabilir. Ben Rabbimin huzurundayım e, diyemeyebilir. E, tam doğru yapılıyor. Olması gereken, yapılması gereken de odur. E, gözün kapalı olması daha uygundur. Her ne kadar alimlerimiz gözün açık olması gerekir. E, secde edilen yere bakılması gerekir demiş olsalar da aslında e, gözün kapalı olması daha uygundur. Allah'ın huzurunda e, durmak için daha e, elverişli bir durumdur. Kardeşimiz doğru yapıyor, öyle yapmaya devam etsinler. Aynı şekilde e, zikir yaparken de bu böyledir. Göz kapalı olduğunda kendi gönlümüze yönelmemiz daha kolay, daha rahat olur. Yoksa göz açıkken dünya zahiri şeyler bizi e, meşgul eder gönlümüze ki gönlümüze yönelmemize mani olur perde olur. gönlümüze yönelebilmemiz için gönül itibariyle Allah'ın huzurunda durabilmemiz için gözün kapalı olması daha uygundur. Evet. Doğru yapıyor kardeşimiz. Efendim Hüseyin Gür Çınar mürşidimize Kıbrıs'tan selamlar olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimize Kıbrıs'a selam olsun inşallah. Efendim Tuna Enis Duyar. Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan aleyküm. Tuna. Yaşım 21. Muhammed Hüseyin hocamıza bir sorum olacaktı. Ben Allah'a yakınlaşmak isteyen biriyim. Uzun araştırmaların sonucu en yüksek makam olan Bekabilah mertebesini öğrendim. Ve bu makama ulaşmak istiyorum. Muhammed Hüseyin hocamıza sormak istiyorum. Nasıl bu mertebelere ulaşılabilir? Çalışmakla, nefis terbiye etmekle, halvete girmekle bu makama erişilebilir mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdiye kadar, ne kadar Allah dostları gelmişse, hepsi bir müşid-i tabi olmuş, öyle Allah'a dost olmuşlardır. Beka billahi kazanmadan önce, fena kazanmak gerekiyor. Fenafillah kul tarafından kazanılması, yapılması gereken durumdur, çaba gayrettir. Bekabillah Allah tarafındandır, o tecelli ediyor, bekasıyla tecelli ediyor. Fenafillah bütünüyle Allah'a teslim olmak demektir. Bütün varlığını Allah'a kurban etmek demektir. Kendisinin fani olduğunu, kendisinin bütünüyle Allah'a ait olduğunu kabul edip, iman edip gereğini yapmak gerekiyor. Bekayı Allah ihsan eder, ikram eder. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ölmeden evvel ölüm buyurdu. Ölmeden evvel eğer ölürse, ölmüş gibi Allah'a teslim olursan, Allah tecelli edip seni bekasıyla diriltir bu sefer. Hakiki dirilişle dirilmiş olursun, Allah ile dirilmiş olursun. Peki şimdi Allah ile diri değil miyiz? Evet, şimdi de Allah ile diriyiz ama kendi kendimizden mahrumuz. Bunun farkında değil, bunu tatmıyoruz. Biliyoruz ama bunu tadamıyoruz. Aynı şekilde uslat yolculuğu da bütünüyle, iman ile ilgilidir. Ayetlere imanla ilgilidir. Mesela Allah'ın bize bizden daha yakın olduğunu, şah damarımızdan daha yakın olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Allah öyle buyurdu. O size şah damarınızdan daha yakındır. Ama biz bu yakınlığı tatmıyoruz. Bu yakınlığı tadabilmek için kendi benliğimizden geçmemiz gerekiyor. Kendi benliğimizden geçersek hakifi benlik tecelli ediyor. Allah'ın bekası tecelli ediyor. Ne yana dönersen dön Allah'ın veçki oradadır dedi. Oradadır ama biz göremiyoruz. Biz anlayamıyoruz. Bunu hissedemiyoruz. Bu ayete kamil manada iman olduğunda, bu imana, bu ayet bizde imana dönüştüğünde ne yana dönersen dönelim Allah'ın yüzünün orada olduğunu tadar, bilir ve müşahade ederiz. Aynı şekilde Allah'ın bize şah damarımızdan bize bizden daha yakın hakikatımız olduğunu tadabilmemiz için bu imana bu ayete iman gerekiyor. Bu da bir, sadece ben iman ettim demekle imanı olmuyor. Aynı şekilde Allah insanı çevre çevre kuşatmıştır. Aynı şekilde mesela nerede olursanız olun, ister tek başınızda ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Unutuyor muyuz? Unutuyoruz. Unutuyorsak, bu durumda bu ayete imanla ilgili bir sorunumuz var. Yani biliyoruz, Anlamışız, Kabul ediyoruz. Ama daha bu bilgimiz bizde imana dönüşmemiş demektir. İmana dönüşürse ne olur? Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayız, unutamayız. Çünkü iman sevmektir. Seven sevdiğini unutmaz. Sevdiğinin huzurunda olduğunu unutmaz. İstese de unutmaz. İki türlü ilim vardır. Biri husuli, biri huzuri ilim. Husuli ilim sonradan hasıl olan ilim. Huzuri ilimse kendimizde, gönlümüzde tadığımızdır. Fıtratımızda tadığımızdır. Fıtratımızdaki aşağıya çıkınca, gönlümüzdeki aşağıya çıkınca, kendi kendimizi tadınca, Allah'ın bize nefettiği ruhu tadınca huzuri olarak Rabbimizin huzurunda olmuş oluruz. Rabbimizle beraber olmuş oluruz. Rabbimizin bize biz, bizden daha yakın olduğunu tatmış oluruz. İmana dönüşünce. Yani vuslat yolculuğu imanla ilgilidir. Allah'ın ayetlerine imanla ilgilidir. Ne kadar iman ettik? O kadar Allah'a yakın olduk. Allah ile beraber olduk. Rabbimizi kendimizde tatmış olduk. Rabbimizin bize nefettiği ruhu tatmış ve onunla beraber olmuş ve o olmuş olduk demektir. Yolculuk bunun içindir zaten. E, fenanın olabilmesi için, bekanın olabilmesi için e, mutlaka bir müşkid ikan bile tabi olmak gerekir. O nasıl kazanmışsa onunla beraber öyle kazanmak gerekir. Yoksa kendi kendimize eğer ben bu işi yapayım dersek sadece bir hayale kapılmış oluruz. Şeytan sonra bizi saptırır. Gücümüz buna yetmez. Allah ayet-i kerime'de öyle buyuruyordu ya. Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin, sadıklarla beraber olun. Allah emretti. Sadıklarla beraber olursak biz de Allah'a karşı sadakatimizi ispatlar bu nimeti kazanabiliriz, kazandırız ve bütün kullar buna davetlidir. Kazanmaları gerekir. Yoksa sadece kabul ediyorum demekle iman olmuyor. İman tatmaktır. Yani bekayı tatmak gerekiyor. Evet. Allah'ın bize nefettiği ruhu tatmamız gerekiyor. O olmamız gerekiyor. Bunun için de bu nimeti kazananla beraber olmamız gerekir. Ee, i̇nşallah kardeşimiz de gereğini yapar. Fena'yı da, beka'yı kazandır inşallah. Evet. Efendim İzmir'den İrfan Çetin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hocamın duasına ihtiyacım var. Çok zayıf bir karaktere sahibim. Nefsime hakim olamıyorum. Boğuluyorum. Kalbim şirk içinde. Kendimi nefsime karşı müdafaa edemiyorum. Çok zayıfım. Namazlarım beni günahtan alıkoymuyor. Hocamdan da uzak kaldım. Rabıtadan ve zikirden koptun demiş efendim. Evet. Eğer bir şeyi istiyorsak mutlaka gereğini yapmamız gerekir. Kendi başımıza nefsimizi tezki etmemiz e, mümkün değildir. Gücüm, gücümüz buna yetmez. Mutlaka yardıma ihtiyacımız vardır. Bunun içinde e, yapılması gereken en kestirme yol, en kolay yol e, rabıtadır. Gönülün beraber olmasıdır. Eğer bunu yapmaya çalışırsa mutlaka nefsine güç getirir gücü buna yeter. Duamızı yaparken önce bizim gereğini yapmaya çalışmamız lazım ki Allah gerisini ihsan etsin, ikram etsin. Evet bunun için ne buyururdu kutsi hadiste? Kulun bana bir adım gelirse ben ona 10 on adım gelirim. Yani senden o adımı istiyor. Evet biz biraz çaba gayret sarf edelim, Allah'ın yardımı gelir bizde de nefsimize de güç getirmiş oluruz. Kulluğumuzu da yapmaya çalışırız. O gücü, o kuvveti kendimizde buluruz inşallah. Evet. Efendim Nazan, hoca olan Çimen, selamun aleyküm, aleyküm hocamızdan aleyküm. ve onun safında olanlardan Rabbim razı olsun inşallah. Aleyküm. Bir sorum olacaktı. Sırat Köprüsü denen bir köprünün olmadığını iddia edenler var. Ayet ve hadislerde Sırat Köprüsü hakkında bilgi vardır. Evet. Sırat Köprüsü hakkında bilgi vardır. Allah ayet-i buyuruyor. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya. Cehenneme uğramamış olsun. Cennete gidebilmek için cehennemden geçmen gerekiyor. Sırat Köprüsü bir köprü değildir. Cehennemin içinden geçen bir yoldur. Cehennemin içinden geçen bir yol. Resulullah Efendimiz orayı tarif etti. Peygamberler dahil, hepsi mutlaka cehennemden geçecek. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış, oradan geçmemiş olsun buyurdu çünkü. Eğer tövbe etmemiş günahlarımız varsa, o cehennemin içinden geçen o yolda, evet, Sırat Köprüsü dediğimiz, Sırat denen yerden geçerken, günahları orada dizilmiştir. Günahları orada onu bekler. Hatta bir de tarif ettiği böyle e, diken olarak tarif etti, onu böyle tutar, sarmalar eğer oradan düşerse cehenneme yuvarlanır. Yol çünkü. Mesela eğer biri insanların dedikodusunu yapıyorsa, onlara laf atıyorsa, onlar hakkında ileri geri konuşup onları üzüyorsa, bu nefsin köpek halidir. Köpek gibi, nefsi köpek gibi insanlara havlıyor demektir. O sıratı geçerken o köpek onu orada bekliyor. Ama o köpeği gönderen odur. Onun o nefis halidir. Ne kadar yapmışsa bunu o kadar. O köpek de ona o şekilde saldırır. Saldırır, cehenneme sürüklemeye çalışır. O da o korkuyla, o dehşet harını yaşar, cehenneme düşerim, korkusunu yaşar. Ama o onun ameli. Eğer mesela insanlar için hakkında hainlik düşünmüşse, onu bir yılan bekliyor. Her halükarda bütün yanlışları, günahları, tövbe etmediği yanlışları, günahları evet o yolda dizilmiş, onu bekliyor. Cennete giderken o e, azabı görür. Ondan sonra tembihlenir. Ondan sonra cennete gidebilir. Evet, Sırat Köprüsü e, vardır. Sırat vardır yani. Bu bir köprü değildir. Cehennemin içinden geçen yoldur. Allah öyle buyurdu. Hepiniz o yoldan geçeceksiniz. Bununla beraber, mesela Resulullah Efendimiz tarif ederken, kimisi oradan şimşek hızıyla geçer. Kimisi rüzgar gibi geçer. Kimisi Koşar at hızıyla gider, kimisi koşar gibi gider, kimisi yürür gibi gider, kimisi düşe kaka gider. Hatta kimisi iki üç adım kala ondan sonra cehenneme yuvarlanır dedi. Cehenneme cennete yetişemedi demektir bu. Onun için söylüyoruz, cennete gidebilmek için cennete koşmak lazım. Allah ayet kerime de öyle buyuruyordu. Genişliği yerde gök kadar olan cennete koşun buyurdu. Eğer cennete yetişemezsek cehenneme yuvarlanırız. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz lazım. Kulluğumuzu yapmamız lazım. Cennete koşmak için çaba, gayret sarf etmemiz lazım. Allah neyi emretmişse o cennet için yolculuktur, yoldur. Neden de men etmişse aynı şekilde o da cehenneme yuvarlanmak için bir sebeptir. Evet, sırat vardır, cehennemin içinden geçen bir yoldur. Efendim Hollanda'dan Mehmet Doğan. Selamünaleyküm hocam. Ben Hollanda'dan Aleyküm. Mehmet. Hocam size bir sorum olacak. Kıyamet gününde Allahu Teala'yı görecek miyiz? Evet Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra Allah cennetliklere tecelli edecek. Herkes, bütün cennetlikler Allah'ın cemalini müşahede edecek. Hatta bir de tarif etti. Allah'ın cemalini müşahede ederken nasıl ki ayın on dördünde ayı seyretme imkanımız varsa hiçbir izdiham olmadan herkes bakıp Allah'ın cemalini müşahede ediyorsa aynı şekilde herkes Allah'ın cemalini müşahade eder buyurdu. Bu istisnasız, bütün cennet ehli için böyledir. Elbette ki tecellisi farklı farklıdır. Herkesin marifetine göredir. Kim Rabbini ne kadar tanımışsa o kadar müşahede etme imkanı olur. Allah buyurur ki cennetliklere bir daha bundan sonra hiçbir şekilde size gazabı etmeyeceğim En büyük müjdedir bu. Sonra tecelli edip cemalini müşahede ettirir. Kullar Rabbini tanıyınca artık bunu anlamış olur, bunu tatmış olurlar. Onun rahmetini, sevgisini görmüş ve tatmış olurlar. Bu sadece bir görmek değildir. Ancak bunu cemalini, Allah'ın cemalini müşahede edenler bilir. dünyadayken Allah'ın cemalini müşahede edemeyenler orada bunu anlar. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Gökmen Çağlayan, Esselamu Aleyküm Hocam. Allah yolunda edebin ne olduğunu ve edebin önemini anlatır mısınız? Evet, bir Efendim, Allah yolunda edebin ne olduğunu ve edebin önemini anlatır mısınız? Evet. Allah yolunda edepli olmak. Allah'a karşı edepli olmak. Kulun önce Allah'a karşı edepli olması gerekir. Allah'a karşı en büyük edepsizlik, Allah'a şirk koşmaktır. Eğer biri Allah'a şirk koşuyorsa, Allah'a karşı en büyük edepsizliği yapmıştır. Allah'ın işini beğenmiyorsa, takdirini beğenmiyorsa, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi beğenmiyorsa, Allah'a karşı en büyük edepsizliği yapmıştır. Aynı şekilde insana karşı edepsizlik nasıl olur? İnsanı eğer Hazreti insan olarak görmüyorsa, Allah'ın onun üzerinde bir muradi olduğunu, Allah'ın onunla beraber olduğunu anlamamışsa, bu bakışla bakmıyorsa, muameleyi böyle yapmıyorsa, insana karşı en büyük edepsizliği yapmış olur. Bir kulağın muamele ederken, Allah'ın kuli olarak muamele etmek gerekiyor. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, Hazreti İnsan olarak muamele etmek gerekiyor. Eğer muamele böyle değilse evet, o ona karşı yapılmış en büyük edepsizlik, en büyük saygısızlıktır. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekir. Eğer hakkını teslim edemediysek ona karşı edepli olamadık demektir. Anaya karşı, babaya karşı edep farklıdır. Kardeşe karşı farklıdır. İnsana karşı farklıdır. Mahlukata karşı edepli olmak gerekir. Evet, mahlukata karşı nasıl edepli olmak gerekir? Mahlukatın bütün varlığın Rabbini hamd ile tesbih ettiğini unutmamak gerekir. Böyle bir nazarla nazar etmek gerekir. Evet, böyle nazar edince hakikati teslim etmiş olur. Edebe aykırı bakmamış, nazar etmemiş olur. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazananlar edebiyle kazanmıştır. Kaybedenler de edebe aykırı düşündüklerinden, konuştuklarından, hareket ettiklerinden dolayı kaybetmişlerdir. Evet. Efendim Berna Kabadayı Peker Sayın Hocam, boşanmaya mecbur kalmış bir bayan yıllarca geçim sıkıntısını üstlenmiş. iki çocuk sahibi ve onları büyütmekle ilgilenmiş. Bu durumda erkek kardeşine mirasta yine de İki kat hakkı var mıdır? Allah'tan razı olsun hocam. Evet. Allah nasıl bir hüküm vermişse hükmü her zamanda her durumda geçerlidir. Evet. Allah hükmü öyle vermiştir. Payı ona göre yapmıştır. Buna beraber bir müftiye sormaları gerekir. Aç kardeştirler. Ona ne kadar düşüyor? Onu oradan öğrenmeleri gerekir. Buna beraber eğer e, babaları yoksa yetim konumundadırlar. Allah bazı işleri kullarına bırakmıştır. Marufla, yani güzellikle Allah'ın hesabını yaparak hüküm vermelerini e, seviyor ve istiyor. Bu hükmü onların vermesi gerekir. Eğer ihtiyaçları varsa o yetimlerin de hesabını yapıp hükmü öyle vermeleri lazım. E, abilerinin, kardeşlerinin e, inşallah hükmü öyle verirler. Buna beraber kaç kardeştirler? Nasıl? Her birine ne kadar düşüyor? E, bunu da bir müftiden sormaları daha uygun olur. İnşallah öyle e, sorarlar. Cevabını da alırlar inşallah. Efendim bir izleyicimiz kadınların erkek mezarlığına girmesi doğru mudur? Evet, elbette ki doğrudur. Ama e, nasıl ki erkeklerin bulunduğu bir yere e, nasıl bir kıyafetle girilmesi gerekiyorsa, nasıl hareket ediliyorsa mezarlığa girerken de o şekilde mezarlığa girmek gerekir, e, edeble hareket etmek gerekir konuşurken de aynı şekilde edeple konuşmak gerekir. Elbette ki uygundur. Herhangi bir mahsuri olmaz. Buna beraber onlar ahirettedir. Öbür taraftadır. Öyle zahiri bir bakışları olmaz. Tamamen bakışları ahirete göredir. Manevidir. Onun için erkekler nasıl ki girebiliyorlarsa onlar da aynı şekilde mezarlığa girip ziyaret edebilirler. Efendim İzmir'den Emine Han'ın gafleten nasıl kurtulabiliriz? Oğlumun borçları var. Rızkımızın açılması için hocamızdan dua istiyorum. Hocamıza selamlar demiş. Allah razı olsun. Allah e, kardeşimize yardım etsin inşallah. Bütün müminlere, müslümanlara borçlarını eda etmeyi nasip etsin, ikram etsin inşallah. Bu da bir imtihan. İnşallah bu imtihan da geçer. Buna beraber gafletten nasıl kurtulmak gerekir? Gaflet demek, gafil demek, Allah'ı unutan demektir, ahireti unutan demektir. Eğer Rabb'imizi unutmuyorsak, ahireti unutmuyorsak hayatın Allah'ın bize verdiği kazanma imkanı olduğunu unutmuyorsak, bir yolcu olduğumuzu unutmuyorsak bu durumda gafil değiliz. Bunun için Rabbimizi zikretmemiz gerekir, unutmamaya çalışmamız gerekir. Hayatı yaşarken önümüze ne gelirse gelsin, acaba Rabbim bu konuda neyi emretmiş? Nasıl yaparsam Rabbimi razı ederim, nasıl yaparsam Rabbim onu beğenir, onu sever. Onunla nasıl Rabbimi razı ederim derdi olmalıdır. Varsa bu durumda biz gafil değiliz, Allah ile beraberiz. Ee, i̇nşallah bunu yapmaya çalışacağız. Zikir bu bize bunu kazandırır. Her anda Allah demek, La ilahe illallah demek, Allah'ın isimlerini zikretmek bize bunu kazandırır. Bununla beraber bizim sohbetimizi Rabbimizle yapmamız gerekir. Derdimizi, halimizi Rabbimize arz etmemiz gerekir. Eğer böyle yaparsak inşallah e, gafillerden değil, Allah ile beraber olanlardan oluruz. Rabimizi zikredenlerden oluruz. Yani hep beraber öyle yapmaya çalışacağız inşallah. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Nida Kaybören, kız kardeşim diyaliz hastası. Haftada üç gün dialize giriyor. Belli saatlerde girdiği için ikindi vaktinde diyalizde oluyor. Kalkamadığı için dialize bağlı halde kılıyor namazını dönemediği için kıble arkasında oluyor. Böyle yaparak namazı kabul oluyor mu? Böyle mi yapmalı yoksa öğle ile ikindi cem mi etmeli? Ne yapması gerekir? Evet. İkisini de yapabilir. Öğle ile ikindi hem cem edebilir hem de bulunduğu yerden namazını kılabilir. Eğer biri bu haliyle namazı kılmaya çalışıyorsa bilmesi gerekir ki, karşılığını kat kat alır. Namaz demek, Allah ile beraber olmak demektir. Allah'ın huzurunda durmak demektir. Allah'a kulluğunu, sevgisini, imanını arz etmek demektir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demektir. Eğer biri bu halde kulluğunu yapmaya çalışıyor, namazını kılmaya çalışıyor, nasıl kalarsa kılsın, hangi tarafa dönük olursa olsun. Evet bilmesi gerekir ki e, sıradan bir insanın namazına da bu benzemez. Çok büyük bir şey. İsterse onu cem edebilir, isterse o şekilde kalabilir. Allah kabul etsin. E, i̇nşallah e, namaz kılmayanlara da örnek olur, örnek olsun inşallah. Böyle Sağlıklı, sıhhatli, boş zamanı, vakti olduğu halde eğer namazdan uzak duruyorsa evet bu hal inşallah hepsine de örnek olur. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin. Mutlaka Allah bu hastalığın da şifasını, ikramını, karşılığını mutlaka verir. Mutlaka hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, borçlar, Belalar, dedikodular, iftiralar hem günahlarımızı affetmeye sebep olur, vesile olur. Hem derecemizin yükselmesine, Rabbimize yakın olmamıza sebep olur, vesile olur. Bütün mesele Allah'tan geldiğini bilmektir ve O'na sabretmektir. Her ne gelirse gelsin Rabbimden O benim için hayırdır, rahmettir, güzelliktir diyebilmektir. Or için ne buyuruldu ayet de Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Onunla Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Buna beraber, onunla beraber o zahmete katlanmış olanlar, o fedakarlığı yapanlar da onunla beraber kazanıyor. Allah şifa versin. Allah yardımcıları olsun. Allah e, bu emeklerini, zahmetlerini e, boşa çıkarmasın inşallah. Hem günahlarının mağfiretine, hem derecelerinin yükselmesine vesile olsun inşallah. Evet. Efendim Adana'dan bir izleyicimiz, Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Sizi aleyküm. bize sevdiren Allah hamdolsun. Ve sizi bize tanıtan Ali hocama hamdolsun. Hocam hayırsız evlat için ne yapmamız lazım? Ana babaya el kaldıran, kötü konuşan bir evlat demiş efendim. Evet. Rabbim sizden razı olsun. Allah razı olsun. Böyle biri e, rahatsız demektir. Bütün e, psikolojik hastalıklar nefsin hastalıklarıdır. Mutlaka tedavi olması gerekir. Böyle bir nefis hali nasihat kabul etmez. Yardımı kabul etmez. Dolayısıyla yapılması gereken gereken şey kardeşlerimizin onu hastahaneye götürmeleridir o tedaviyi görmesi için yardımcı olmalarıydır. Ee, görecek ki sonra eğer e, iyileşmeye başladığında e, o hastahaneye götürenlere de teşekkür edecek. Hem dünyası huzurlu olmuş olur hem ahireti. Eğer böyle devam ederse sadece dünyasını değil ahiretini de kaybeder. Onun için yardım etmek için bir e, hastahaneye götürüp gerekirse hastahaneye yatırmaları lazım. Evet. Efendim İstanbul'dan Salih Yılmaz Mürşit'ten himmet istemek caiz midir? İyâkena'budû ve İyâkena'sta'in'i nasıl anlamalıyız? Teşekkür ederim. İyâkena'budû ve İyâkena'sta'in ya demek yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sadece ben değil içinde bulunduğum cemaat topluluk hep beraber sana abdol diyoruz. Biz senin aşığınız, sana aşığınız. Buna beraber hepimiz seni istiyoruz. Sadece ben istiyorum değil, hepimiz seni istiyoruz. Yani seni istiyoruz, seni istemeye davet ediyoruz. Neyini istiyoruz? Rızanı istiyoruz, dostluğunu istiyoruz, cemalini istiyoruz, sevgini istiyoruz, yakınlığını istiyoruz. Bunun için çabakayla sarf ediyoruz, buna da davet ediyoruz. Yakenesteyn seni isterken sevdiğimizden dolayı istiyoruz. Sana kul olduğumuzdan, abdül olduğumuzdan, aşık olduğumuzdan dolayı istiyoruz. Yaken abdu ve yakenesteyn kısaca bu demek. Mesih talhimet istemek doğru mudur? Evet, himmet demek yardım istemek demektir. Manevi yardım bu manevi yardımı nasıl istiyoruz? Yani zahiri olarak birinden yardım ister gibi mi? Hayır. Manevi yardım başka bir şeydir. Yardımı yapan bir tek Allah'tır. Ama Allah hem zahiri hem manevi yardımı bir vesileyle yapar. Bir vesileyle, bir sebeple yapar. Yani biri vesileye sarılmadan Ya Rabbi bana yardım et demesi yeterli midir? Yeterli değildir. Bu dua eksik bir duadır. Duan tam olabilmesi için bir de vesileye sarılması gerekir. Yani biri dua edip ya Rabbi bana dünyalık ver dese, para verdese alır mı? Almaz. Ne yapması gerekir? Vesileye sarılıp çalışması gerekir. Çaba gayret sarf edip emek vermesi gerekir. Aynı şekilde manevi himmet istemek de böyledir. Manevi himmeti isterken alır mı? Elbette ki alır. Nasıl alır? Ruh için zaman, mekan söz konusu değildir. Eğer bir Müşkid-i Kamil'den hihmet isteniyorsa, bir Allah dostundan hihmet isteniyorsa, bu hihmeti, bu yardımı onun ruhundan istenmiş olur. Allah bunu onunla ikram eder, yardımı. Neyi onunla ikram eder? Muhabbeti ikram eder, hidayeti ikram eder, yakınlığı ikram eder güzelliğini ikram eder onun üzerinde. Onunla beraber desteği ikram eder. Huzuri ikram eder. Sekileti ikram eder. Himet istediğinde o anda onunla beraber olmuş olur. Yani Mürşid-i Kamil'in, Allah dostunun ruhu onun ruhuyla beraber olmuş olur, ona destek olmuş olur, ona yardım etmiş olur. Daha doğrusu Allah onun üzerinden ikram etmiş olur. O da vesileye sarılmış olur yardım evet Allah'tandır. Ama öteki Allah dostu evet vesile, sebep. Evet, yardımı, himmeti onu vesile ederek Allah ikram ediyor. Allah ihsan ediyor. Evet, dolayısıyla istemeyen ne olur? İstemeyen mahrum kalır. Evet, bir şey kaybetmez ama o yardımdan mahrum kalır. Mesela hepimiz biliyoruz, biri bir müşid ile tabi olduğunda bir anda bakıyorsun ki Allah'ı seviyor, Allah'ı istiyor. Namaza durunca bambaşka bir hal ile duruyor. İhsan eden, ikram eden Allah'tır ama o müşid kamili vesile yapmış oldu. Onunla verdi, ikram etti. Bunu tadanlar, bunu bilir, bunu inkar edemez. Ama bilmeyenler, tatmayanlar inkar yoluna gider, kendi kendini ondan mahrum etmiş olur. Evet, hihmet istemek doğrudur. Hihmetin, yardımın Allah'tan geldiğini evet, bilerek, onu vesile ediyor. Evet, bu doğrudur. Efendim Kahramanmaraş'tan Güldane Özcan Selamünaleyküm. Aleyküm, <gülüyor> aleyküm selam. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre eremezsiniz ayetindeki birre ermek hakikate ermek midir? Sevdiğiniz şeylerden kasıt nedir? Allah razı olsun. Muhabbetle kalın. Evet. Sevdiğimiz şeylerden kasıt her neyi seviyorsak odur. Bu genel olarak zaten bellidir. İnsan neyi seviyor? Beşer neyi seviyor? Beden neyi seviyor, neyi istiyor? Her neyi istiyorsa onu mutlaka Allah yolunda infak etmek gerekir. Onu Allah yolunda kurban etmek gerekir. En sevdiğini kazanabilmek için. Sevdiklerini sevdiğin için feda etmedikçe sevdiğini en sevdiğine feda etmen gerekir. En sevdiğimiz eğer Rabbimiz bu durumda bütün sevdiklerimizi feda edip, kurban edip onu almamız gerekir. Onun rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanmamız gerekir. Sevdiklerimizi feda etmedikçe, kurban etmedikçe iman etmiş olmuyoruz. İyiliğe, iyiye ermiş olmuyoruz. İyilerden olmuş olmuyoruz. Allah'ın iyi dediklerinden olmuş olmuyoruz infak edilmesi gereken her neyi seviyorsak hepsi, buna canımız da dahildir. Yani gerektiğinde canımızı da Allah yolunda kurban edebilmemiz lazım, verebilmemiz lazım. Yoksa istediğimizi alamayız, O'nun rızasını, O'nun dostluğunu alamayız, kazanamayız. Kurban edemediğimiz, feda edemediğimiz her ne varsa bu durumda onu Allah'tan, Rabbimizden daha çok seviyoruz ki ona kurban edemiyoruz, feda edemiyoruz demektir. Evet. Efendim Hindistan'dan Bugu Muhammed Rıza selam, selamlar olsun. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar ve yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hocamıza Kabe'deki siyah taşın hikmeti ve hikayesini soracaktım. Teşekkürler. Evet. Gönlünüze sağlık demiş evet. efendim. Kabe'deki siyah taşın hikmeti. Oradaki bütün taşlar siyahtır ama bir taş özel. Hacer-ül siyah taş denen taş özeldir. Mesela Hı. bir insanda baş vardır. İnsanın başı vardır, evet. Bedeni vardır, gövdesi vardır, elleri, kolları, bacakları vardır. Bir de başı vardır. O siyah taşı Kabe'nin başı olarak kabul etmemiz gerekir ki zaten ona selam veriyoruz. Her şeyde nasıl baş varsa o siyah taşta Kabe'nin başıdır. Ona selam veriyoruz. Tavafın yeri belli olsun diye, hikmeti, tavafın yeri belli olsun diye tavaf etmeye başladığımızda önce o siyah taşa selam verip tavafa oradan başlıyoruz. Oraya geldiğimizde tekrar evet ikinci o tavafa başladığımızda bir tekrar bir daha selam verip öyle devam ediyoruz. O iki haberin başı olarak e, anlamak gerekiyor. Hikmeti e, budur. Bununla beraber işe tavafa nereden başlayacağımızı bilelim diyedir. Evet kısaca böyle olsun. İndi sana da selam olsun. İnşallah. Efendim Şanlıurfa'dan da hacla ilgili bir soru var. İnşallah izniniz olursa bu son soruyla bitirelim inşallah. inşallah. Efendim Viran Viranşehir'den Necdet Zincirci. Esselamu Aleyküm. Sizi çok seviyorum ve izliyorum hocam. Yeni hacdan geldim. Günah işlememek istiyorum. Allah yolunda olmak istiyorum. Hicret etmek istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Bir de görmek istiyorum demiş hocam. Allah razı olsun. İstemek kulun duasıdır. Kul isteyince Allah onu mutlaka ihsan eder, ikram eder. Kul mutlaka herhangi bir şey istediğinde gereğini de yapması gerekir. Yani dil ile, gönül ile, fiil ile bu isteğini ortaya koyması gerekir. Eğer günah istemiyorsak bu durumda Rabbimize sıkılmamız lazım. Her halükarda Rabbimize hicret etmemiz lazım. Yani günahtan ona hicret etmemiz lazım. Yanlıştan hicret etmemiz lazım. Bütünüyle ben hiçbir günah işlemeyeyim, hiçbir yanlış yapmayayım demek de doğru değildir. Mesele yanlışa düştüğümüzde hemen tövbe edip, hemen istiğfar edip Rabbimize dönmektir. Yoksa böyle melek gibi olayım demek de doğru değildir. Mümkün de değildir zaten. Ne burada Ayet-i Kerime'de? Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki biliyor. Onun yanlış yapacağını da, eksik yapacağını da, düşeceğini de biliyor. Bunun için düşünce tövbe et dedi, istiğfar et dedi, Rabbinden af dile dedi. Bize de düşen, evet düştüğümüzde düşmemeye çalışmaktır. Düşünce de Rabbimizden af dilemektir, mahfret dilemektir. Rabbimize sığırmaktır. Ya Rabbi beni günahtan, yanlıştan koru demektir. Eğer biri günaha düşmek istemiyorsa, Rabbine karşı mahcup olmak istemiyorsa, böyle bir derdi varsa, evet bilmek gerekir ki, Rabbimizi ciddi almışız demektir bu. Biz Rabbimizi ciddiye aldık. Bilelim ki o da bizi ciddiye alır. Evet, Ne buyurdu Kudsi Hadis'te? Verin bana sıkınırsa elbette onu korur. Eğer biri Rabbini seviyor, Rabbini ciddiye alıyorsa bu durumda evet Veli demektir. Eğer biri Rabbini seviyorsa her şeyden çok, canından çok seviyorsa Evet, o velidir. Rabbinin rızasını dert edinmişse, Rabbine mahşup olmak istemiyorsa, elbette ki o velidir. Eğer o Rabbine sığınırsa, Rabbi onu korur, vaat etmiş. Elbette onu korurum dedi. Şart koydu yalnız, sığınırsa. Evet, bize de düşen, ona sığınmaktır. Kendi irademizle, Çaba gayret sarf edip yanlış yapmamaktır. Sığındığımızda evet vadi vardır bizi korur koruyacak inşallah. Ee, yeri zamanı gelince de göreceğiz inşallah. Allah nasip eder, ikram eder, göreceğiz inşallah. Evet, bütün e, kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eylesin inşallah. Amin. Hep beraber Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu kazanmayı ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda soramadığımız sorularınızı inşallah Efendimiz'e yöneltiriz. İnşallah bir sonraki programda buluşmayı ümit ederiz. Hoşça kalınız, esen kalınız. Bizi yaratan Rabbi'imize emanet olunuz efendim.